Adak kurbanının parasını fakire vermekle adak yerine gelmiş olur mu? Evet, ibadetlerimizde asıl olan ibadetlerimizde asıl olan e, ibadetin ne amaçla konduğunu, nasıl konduğunu bilmemiz ve ona göre davranmamızdır. Bunu farklı bir ifadeyle şöyle söyleyebiliriz: İslam'da e, bilginin kaynağı üçtür. Birincisi e, akıldır. İkincisi, havası, hamsi dediğimiz yani duyu organlarımızın duyu organlarımızdır. Bir üçüncüsü ise vahidir. Vahidir. Şimdi biz bu üç kaynaktan hayatımıza yön veriyoruz, anlam veriyoruz ve yaptığımız işin iyi ya da kötü olduğuna buna göre karar veriyoruz. Dolayısıyla vahyin getirdiği bilgiler net bilgilerdir, sabit bilgilerdir. Özellikle ibadetle ilgili, akaidle ilgili konularda bizim aklen hareket etmemiz, orada iştihatta bulunmamız ya da farklı bir uygulamaya gitmemiz mümkün değildir. Ne gibi? İşte kurbanda olduğu gibi. Kurban vacip ise üzerimize bu vacibi nasıl yapmamız gerektiği, nasıl kurban kesmemiz gerektiği ve bunun şartları ne ise bunu vahiy belirler. Biz aklımızla şu şekilde, bu şekilde kurban keselim diyemeyiz. Dolayısıyla gerek adak kurban olsun, gerekse nafile kurban olsun ya da başka türlü bir kurban olsun, kurban bayramındaki kurban olsun, bu kurbanlardaki asıl maksat nedir efendim? O hayvanı boğazlamaktır, kan akıtmaktır. Bunun yerine ben bunun parasını vereyim, efendim o şekilde fakirlere yardımcı olayım demek o kurban sorumluluğunu, kurban vücubiyetin üzerimize düşürmez. Mesela kişinin üzerinde adak kurbanı borcu varsa, bu kurbanı kesmek zorunda ve kanakıtmak zorundadır. Bunun bedelini vererek o vacip olan adak kurbanını yerine getirmiş sayılmaz olmaz.